Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanehu ve teala hepimize rahmet eylesin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Amin. Allah azze ve celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın bizleri, eşimizi ve neslimizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Ve cennete giren cemali görenlerden eylesin. Ve Allah azze ve celle çocukluğumdan beri yaptığım güzel bir dua. Allah bizi sadıklarla beraber eylesin. Sadık olmayanlarla bizleri doğu ve batı gibi ayırsın ve bir araya ebediyen getirmesin. Bugünkü sohbetimizin konusu insani ilişkilerde inancın rolü. Neden böyle bir başlık attım? Bizler asr-ı saadette yaşayan insanlar değiliz. Yani demin de kardeşimizin dediği gibi neden böyle oluyor? Cehaletten? Evet. Allah Azze ve Celle bizleri şu yaşamış olduğumuz asırda şu ortamda bizleri dünyaya göndermiş ki hangimizin ameli daha güzel, bunu deneme, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Elbette ki yaşanmış birçok şeylerin yanında bizlerin de bugün yaşayacağı birçok olaylar, muamelatlar, ticaretler, evlilikler, karı koca ilişkisi, çocuk işin ilişkisi birçok neler vardır, meseller vardır. İşte bu meselelerin hepsini belirleyen aslında inançtır. Hangi mesele olursa olsun insanın nefsani bakmasıyla dini naslarla bakması nedir? Hep farklıdır. İnanan insan yaşayan insanlardan ancak inancıyla ayrılır. Bir zaman yolculuğa gittim sohbete Yanımda birisi var, genç, böyle beyaz tenli yüzlü bir çocuk. Ben sohbete giderken eskiden hep küçük kitaplar götürür. Gidene kadar okurdum, gelene kadar düşünürdüm. Oraya başka bir sohbet hazırlardım. Yani kafamın dinç olması için. Yanımdaki hiç öyle İslam'ı bir tip değil. Ben okurken, ben bunu okudum ki işte bunu da okudum. Ben de benimle selamsız konuşan biriyle asla konuşmam. Öyle bir tabiatım var yani. Önce selam sonra kelam. Daha sonra o arkadaş ya nereye gidiyorsun? işte falan yere. Doğudan bir yere gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? İşte o da bu camilerin üzerinde kurşun falan döşemeler var ya onları yapıyormuş. Onu yapmaya gidiyor. Ya dedi şimdi sen dedi gittiğin yerde dedi karnın acıkınca yemeği nerede yiyeceksin? Namaz vakti geldiğinde namazı nerede kılacaksın? Sorular sormaya başladı. Ha dedim ben yani kafama göre bunu oturttum bir kategoriye. Yani insanın inancını belirleyen yani günlük yaşantısını belirleyen inancıdır. Şimdi adam öyle yerleri aşmış ki ben size aşılmayan yeri anlatıyorum. Şimdi o güya kendine göre açmış bütün toplumu müşrik ve kafir görüyor o kafasına beni de anlamaya çalışıyor hangi kategori değil Sakalda olunca acaba sofi mi değil mi önce bunu test ediyor sonra Mehme da mı değil mi onu test ediyor Ondan sonra mürciye mi değil mi onu test ediyor yani kendi sorduğu sorularına yani kaypak dönüşüyor işte inanç çok önemli bir olaydır işte ki olayın Dışa yansımasıdır. Hani biz iman dediğimizde batinilik, hmm. İslam dediğinde ne diyoruz? Alemilik. İşte inanç da insanın içinin dışa ilişkilerde yansımasıdır. Yani kişi neye inanıyorsa önce onu kendi içinde yaşar ve neye inanmıyorsa onu da önce kendi içinde ne yapar? Reddeder, kabul etmez. Ancak sanıldığı gibi konu bu kadar basit, bu kadar soyut ve sınırlı değildir. Neden değildir? Bu ümmetin en belaları kimler? Alim. Münafıklardır. Neden? İştekini dışa ters olarak verirler de onun için tanıyamazsın. Ta mahşer yerine kadar münafıklar sizin içinizde. Ben müminim. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapan diye hep müminleri suçlarlar. Allah diyor ki onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Onlar nedir? Asıl bozguncu sizsiniz. Onların kalplerinde ne var? Hastalık vardır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışınlar. Yani hep içerideki dışarıya yansıma. Yani bunu yakalamak hakikaten çok zordur. Çok zordur. Evet. Unutmamak gerekir ki ölüme meydan okuyanlar, gözlerini kırpmadan düşmanın üzerine saldıranlar, para, servet, zenginlik, şöhret uğruna katlanılmaz uğraş verenler, definelere uğraşmak için türlü türlü planlar yapanlar, dağ taş gezenler, maceraya sürüklenenler hep bir şeye inandıkları için böyle yaparlar. Ben buna ulaşacağım. Yani öyle manyaklar var ki siz görmüyorsunuz. Akşama kadar ne harita getirenler? Ne siddiler? Ya bunu çözecek adam var mı? Ya biz bir gömü bulduk, bunun tılsımını çözecek var mı? Yani adam her şeyini bırakmış, gece hiç ummadığı yeri şey yapıyor ya, değişiyor. Ne için? Bir inancı var. Bir gayesi var. Yani öyle inanmış. Bütün savaşların, kavgaların, mücadelelerin, rekabetlerin, yarışların, barışların, reklamların arkasında hep bir ne vardır? İnanç vardır. Dolayısıyla bütün bu gerçekler gösteriyor ki inanç insanın psikolojisini birinci derecede yönlendiren. Hatta tavırlarını belirleyen ve zihin hem de aynı zamanda yürek işidir. Yani iman işidir. Bu bakımdan inanç kendi tanımı içinde dinamik bir güce dönüşür. Öyleyse bizler çok karakterli imanlı insanlar olmak zorundayız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bir münker gördüğünde ne yapsın? İzan diyor. Bugün bizler öyle hale gelmişiz ki yani Geçmişte fahişeler gizlenirdi. Münafıklar gizlenirdi. Bugün adeta müminler gizlenir hale geldi. Fahişeler en başta küfür günah işleyen insanlar rabette. ama müminlerse nedense horlanan durumda. Bunlar bizim inancımızı ishal etmediğimizden, ne olduğumuzu nerede duracağımızı bilemediğimizden kaynaklanan yani karakterimizi, imanımızı korumadığımızdan kaynaklanır. Kardeşlerim, inanç ya da İslam'ın diliyle iman dediğimiz bu görünmeyen gücün bütün insanlardaki ortak özellikleri şu şekildedir. Birincisi bir şeye gerçek diye kesinlik derecesinde inanan insanlar temelde hak ya da batıl olsun yeri ve zamanı geldiğinde bu inanç uğruna her şeyini feda ederler canını da, malını da, her şeyini. İnançlı insanlar için bu ihtimal daima vardır ve toplumsal yaşam açısından çok önemli bir noktadır. Öyle ki gölgesinden korkan öyle insanlar vardır ki ama inançlarında aslan kesilmişlerdir. Yanına yaklaşamazsınız. İnançları onlara ne yapmıştır? Bilemiştir, keskin hale getirmiştir. Hayatlarını bile hiçe saymışlardır. Düşünün mesela savaş bablarını okun sahabelerin. Yani Allah onlara rahmet etsin. Kılıç geliyor kolu kopuyor lifleri tutuyor. Bakın yani bir tırnağınıza bir şey batsa ne oluyor? Her tarafınıza ayağını basıyor. O lifleriyle ayağını koparıyor. O kopan eliyle gidiyor kafiri öldürüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? O an bile bir inanç o insanı ne yapıyor? Başka bir harekete geçiriyor. Yani başka bir insan yapabiliyor. Bunu yapan sadece nedir? İnançtır. Ve unutmamak gerekir ki Rahman'ı zaferler, gerekse şeytanı galebeler severseve canını feda eden insanların cesetlerinin üzerine bina edilmiştir. Yani kafirlerde de böyledir. Müslümanlar da da nedir? Hep böyledir. Öyleyse güçlü inanç, kişinin rolünü üstlenmek durumunda olduğu duyarlı dakikalarda en cesur tavrı gösterme ya da en coşkulu bir kulluk halini yaşamak için ona gerekli aktiviteyi sağlayan kaynaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, küçük düşmek nedir bilir misiniz? Diyor sahabe diyor ki Allah'ın Resulü insan bir şey yapacağım der, Yapamaz. İnsanların içinde ne yapar? Küçük düşer. Yoktur. diyorum. Sizin anladığınız şey değildir. Şurada bir münker vardır. Sen onu ne yaparsın? Engelleyecek durumdasın. Yani bedenen, gücen yetiyorsun. Oradan geçtin gittin. Allah kıyamet gününde o insanı çeker diyor. Ey kulum sen falan yerden geçtin ve orada bir münker işliyordu insanlar. Yani bana karşı isyan ediyorlardı ve sen de ona mani olacak güçteydin. Neden mani olmadım? Korktum der diyor. İşte Allah Azze ve Celle korkulacak korkmaya en layık ben değil miyim der, diyor. İşte küçük düşme, bu diyor. Biz ise insanların içinde aşağılanmaktan horlanmaktan. Korkuyoruz. En ufak bir kötü söze meyil ediyoruz, hak olan davayı göremiyoruz. Şurada bir birlik, beraberlik varsa bunun kıymetini bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Çünkü pis nefisler bir yeri gösteriyor. O pis nefislere kaka dedin mi senden kötüsü yoktur. Aşamazsınız. Ve geçmişe bakın bütün Müslümanların birliğini, beraberliğini bozan, hep baş olmaya kalkan insanlardır. Bakın, asla saadetten günümüze kadar gelin. Peygamberin torunlarını dahi öldürmüşler arkadaşlar. Yani peygamberin iki tane torunu var, birini zehirlemişler, birini ne yapmışlar? Kanını içmişler. Bütün birlik ve beraberliğin bozulmasının altında hep inançtaki eksikliklerdir. İmanlı olan insanlara yakışan hareketler Allah yolunda mücadeledir. Ama şeytana yakışan insanların hareketleri de şeytan yolundadır. Herkes gittiği yola, destek verdiği tavra bakacak. Onun içindir ki Allah'ın huzurunda huşu içinde namaza duran bir müminin ruhu hali nasıl ise bir heykel karşısında kılı kıpırdamadan dimdik duran bir müşrik insanın ruh hali de aynıdır. Bunu anladınız mı? Namazda bir insan nasıl duruyor kıyamda? Allah'ın huzurunda. Putun karşısında duranlar aynı. O da inancının gereği duruyor. Sen de ne yapıyorsun? İnancının, i̇nancının gereği. Ama sen hak olan davanı kütmek zorundasın. İkincisi, Hakka ya da batıla inanan insan hiçbir zaman tarafsız olamaz. Bunu anladınız mı? Yani iman ehli hiçbir zaman tarafsız kalamaz. Kişi neye inanıyorsa onu inanmadığı şeye daima tercih eder. Buna bağlı olarak inandığı şeye inananları da tercih eder. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayetinde müminler kardeşler kardeştir. diyor. Ne kadar güzel bir ayet değil. Herkes diyor bunu. Giden tasavvufçıya kardeşler. Ahidi ahi. el neyen öperler. Nurculara. Aynı. Herkese kime giderseniz gidin, müminler nedir? Kardeştir. Ama ortada olmayan bir kardeşlik var. Ya biz bu kitabı okumuyoruz, ya anlamıyoruz okuyoruz, ya da birilerinin dediği kardeşliği kabul ediyoruz. Allah'ın dediği kardeşliği ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Onun için Müslüman, hakka ya da batıla inanan insan hiçbir zaman tarafsız ne yapamaz? Olamaz. Neden? Müminler kardeştir. Müminler ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe kadere inananlardır. Öyleyse bu gerçeklere iştenlikle inanan insanlar renkleri, dilleri, ırkları ne olursa olsun bunlar nedir? Hepsi kardeştir. Hangi bayrakta olursa olsun hangi ülkede yaşarsa yaşasın onlar nedir? Müslümanların kardeşleridir. Çünkü Allah onları kardeş kılmış. O kardeşlikte de onlara ne yapmış? Bir ölçü koymuştur. Bu da zorunlu olarak şunları doğurur. Birincisi müminler kardeş olduklarına göre birbirleriyle kardeşçe ilişkiler içinde olmak zorundadırlar. Bu imanların gereğidir. Bu ilişkileri bütün engellere rağmen sürdürmek mecburiyetindedir. Bakın Hucurat 10. ayetin uzun sebebine hiç baktınız mı? <gülüyor> Birbirlerine kılıç çekmiş mis abi? Kellelerini almış mı? Bu ayet uymuşlar, ne yapmışlar? Yine kardeş olmuşlar. Kim olmuş? İman edenler, müminler olmuşlar. Ve birbirleriyle ve beraberliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya engel olan her şey ama her şey onları yüreklerindeki inanca aykırı bir doğrultuya yönlendiren düşmanların ve şeytanın planları olduğunu müminler ne yapmıştır? Anlamıştır. İkincisi kardeşlerim, mümin olmayan insanlara gelince, bunlar da değil akraba, anne, baba, öz kardeş bile olsalar, hiç akraba olmayan müminlere göre yabancı sayılırlar. Mümin kişi gerçekte yabancı olan bu yakınlara karşı, duygularına belli bir yön verme, tedbir almak zorundadır. Çünkü ayette ne diyor? Onların anaları, babaları bile olsa onlara asla sevgi duyduklarını ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Bunu ayıran ne? İnanç? iman. Bakın mesela biraz sonra gelecek. Huzeyfe'nin amcasını, babasını Müslümanlar parça parça ettiler. Gücünün önüne. Kardeşlerine en ufak bir kin ne yapmadı? Duymadı. Yanlıştan öldürdüler biliyor musun? Müşrik diye. Yani müşrik diye değil. Adamlar müşrik değil. Yanlışlıkla öldürüldü. Yapmayın onlar babam. Onlar babam. Allah selamet etsin. Onlar babam dedi. Bu kadar. Başka bir şey demedi. Başka hiçbir şey demedi. Kardeşlik mi istiyorsunuz? İşte Sahabe bizim için nedir? Örnek inançta. Ebu Ubeyde bin Cerrah kendi babasını ikiye bişti savaşta. Niye? Çünkü babası müştik. Müminlerin insanlara karşı içsel tutumuna geldiğimizde Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ölümden sonraki ebedi hayata ve kadere inanan kimsenin insanlara karşı içinden izleyeceği tutum elbette ki muhataplarının imanları farklı farklı olması hasebiyle onlara da farklı farklı olması gerekir. Yani bir mümin herkese aynı şekilde ne yapamaz? Davranamaz. Örneğin gerçek bir Yahudi, gerçek bir Hristiyan veya gerçek bir Budist dinine mensup olmayan bir kişiyi veya bir topluluğu kendi dindaşlarına karşı destekleyemez. Veyahut şöyle düşünün en basit örnek olarak Aleykümselam var Allah'a Bir futbolcu düşünün. Herkes takım sevdiği için buradan örnek vereyim. Kendi bu kulübüne bağlı bir futbolcu var. İnancını ya da ideolojisini paylaşmayanları veyahut takımını tutmayanları kendi yandaşlarına karşı yine ne yapamaz? Destekleyemez. Burada ince bir nokta var. Yani aynı insanda din ile ideoloji, din ile milliyetçilik, din ile akrabalık ya da din ile başka bir duygu karşı karşıya ne yapabilir? Gelebilir. Yani bununla şunu anlatmak istiyorum. Şimdi yaşamış olduğumuz şu toplumda revaçta olan bir Türk-Kürt kavgası var. Evet. Doğru mu? Belki şehir olan merkez yerlerinde bu pek ön plana çıkmıyor ama birlerinin çok yaşadığı bölgeye doğru gittiğinde açıkça ortaya ne yapıyor? Çıkabiliyor. İşte böyle bir karşı karşıya geldiğinde senin seçimin dinin olacak, inancın olacak. Hiçbir zaman ırkın, hiçbir zaman akrabalığın, hiçbir zaman zengin öne ne atmayacak Çıkmayacak. İnançta bunlar nedir? Çok çok önemlidir. Veyahut hemşericiliğin. Yani iki çatışma olduğunda insan işte burada Müslüman olduğunu ne yapacak? Ortaya koyacak ve kanıtlayacak. Ben inananın yanındayım. İnanmayanın, ırhçının yanında neyim? Değil. Belki senin gibi namaz kılıyor. Belki senin gibi aynı inanca sahip ama ırkçılık yapıyorsa bizim dinimiz diyor ki ırkçılık yapan bizden değildir. Onun üzerine savaş yapan bizden değildir. Onun üzerine ölen... Yine bizden nedir? Değildir. Birileri geliyor diyor ki falan şehit, filan şehit. Irkçılık üzerine hareket etmişse ona şehit ne yapamazsın? Diyemezsin. Evet. Allah hepimize hayır versin. İş çatışmada hakkı seçenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. İş dünyadaki çatışma, kişinin gerçek imana sahip bulunup bulunmadığını ortaya çıkaran en çetin sınavlardan bir tanesi. Yeri gelmişken ki dediğim gibi hatırlatmaya yarar var. Bu çetin sınava en çarpıcı misallerden birisi ki sahabeler bunu yaşamış. Bedir savaşında müşrik yakınlarına karşı kahramanca silah kullanmış olan hatta kılıç darbeleri altında babasının, öz kardeşinin ve amcasının parçalanmasını serin kalınlıkla seyreden Huzeyfe var. Huzeyfe bin Yeman'ın Allah kendisine rahmet etsin. Ah, sahabeler hı. yanlışlıkla kardeşine, amcasına ve babasına saldırmış. O ara bir çözülme oluyor. Yapmayın. Onlar benim kardeşlerim. Onlar müminler dese de sahabeler ne yapıyorlar? Anlamıyorlar. Duymuyorlar ve öldürüyorlar. Ama onlara karşı hiçbir kim ne yapmadı? Beslemedin. Allah'ımdan razı olsun. Ah, Bizzat Ebu Ubeyde bin Cerrah'sa savaşta bir sahabe anlatıyor. Ebu Ubeyde diyor en yiğit insanımızdı diyor. Hiç korkmazdı diyor. Ben de onu kendime havame edindim. O nereye girdiyse ben de peşinden girdim. O diyor bir topluluğu dağıttı karşısına biri çıktı diyor. Hemen yüz çevirdi diyor. Sonra diyor daha büyük bir topluluğa daldı. Onları da dağıttı. O adam yine karşısına çıktı. Yine yüz çevirdi. Sonra diyor başka bir topluluğa daldı, Onları da dağıttı. Gene o adam çıkınca kılıcı vurduğu gibi ikiye ayırtı. Diyor. İşte o adam babasıydı diyor. Yani inançta bakın. Karşısına babası çıkıyor. Babasını ne yapabiliyor? İkiye ayırabiliyor. İşte bu da nedir kardeşlerim? İmanın işteki en önemli sınavlarından bir tanesi. Allah hepimize hayır versin. Amin. Bakın bir şeye inanma, mutlak surede iki şeyden birine taraf olmayı gerektirir. Tarafsız insan diye birisi yoktur. Bir olgu yoktur. Ben hiçbir şeye taraftar değilim. Hayır. İki şeyden birine taraf olmak zorundasın. Bunu yapmadığın zaman inancını ortaya koymamış insanın. Yani imanında nedir? Zaaflar vardır. Batıl olana karşı gönlün varsa, o zaman imanında senin göçüklükler vardır. Taraf olmak zorundasın. Ve esasen tarafkirlik de kaçınılmaz bir hayat kanunudur. Onun için hiçbir kimsenin imanı veyahut ideolojik konuda yan tutmaması mümkün değildir. Ancak insan kendini aldatır. Veyahut da karşıdakini aldatmaya çalışır. Hemen hemen her insanın bağlandığı bir din, bir bilinç, bir kültür düzeyine göre benimsediği bir görüş vardır. Ve savunduğu bir şey vardır. Ya da kutsal saydığı bir davası vardır. Ancak bununla da şunu demek istemiyoruz. Hemen kalkın, gidin. Hemen iki taraf olun. Birbirinize vurun, kırın. Bunu demek istemiyoruz. Sözlerimizden de bu ne yapmasın? Anlaşılmasın. Ama İki kamp olun demiyoruz. Fakat Kur'an'ın ölçüleri bu. Kur'an inanan ve inanmayan diye insanları önce ne yapar? İki ayırır. Allah ayırıyor bunu. <gülüyor> ve inanıyorum diyen insanları da ayırır. Öyleyse Allah'ın dediği Kur'an'da iman kardeşliği vardır. İman kardeşliğini ayıracaksa ancak imansızlıktır. Başka hiçbir şey ne yapmaz? Ayırmaz. Her çağda gerçek anlamdaki iman ve bunların gönüllerdeki varlığını sürdürerek onları kuşaklara intikal eder. Ve bu da imanlı insanların çoğalmasına, imansızların çoğalmasına ne yapar? Sebep olur. Kardeşlerim Kur'an'a Kur inanmayan insanlara baktığımızda bunlar da üç gruptur. Kur'an'ın tamamına inanmayanlar vardır. Kur'an'ın içeriğini istedikleri gibi yorumlayıp çarpıtanlar vardır. Kur'an'ın bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmayanlar vardır. Bunlar bizim asla dostumuz ne yapamaz? Olamazlar. Bunlarla bir araya gelin işiniz biter. Mesela Kur'an bana yeter diyen bir adamın yanına gidin. Peygamberine postacı memuru de sen imanın orada gider. Mani olamazsın. Veyahut Allah'ın indirdiklerinden bir kısmı işine geldiğinde kabul eder. Bazılarını yaptığı gibi ya faiz ne olacak? Alışveriş gibidir de. Faizi helal kılar. Öbür taraflarından işine geleni yapar. Bunlar da senin işin olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle iki kişiye düşman olduğunu söylüyor. Birisi faiziyen, birisi de Allah'ın dostuna düşmanlık yapan insanlaradır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan hayırmasın. Demek ki kafirler de ne yapıyormuş? Üç grupta toplanıp kafir olurlardır. Mümin kişinin insanlara karşı içsel tutumunun nasıl olması gerektiğini Kur'an bize çok net bir şekilde belirliyor. Buna göre mümin imanından kaynayan duyguları bütün insanlara karşı en çok üç farklı şekilde ayrıştırabilir. Bunlar muvalat yani dostluk, hazer, ve müsalemedir. Şimdi bunlara tek tek Kur'an'dan bir gidelim. Yani insanlara karşı senin üç tutunun var müminlere. Birincisi muhalat. La ilahe illallah'ın olmazsa nedir? Olmazıdır. Yani sen bir mümini sevmek zorundasın. Eğer o müslümansa, iman ehliyse sen bunu ne yapamazsın? Bana bunu yaptı. Bana bunu şunu dedi. Bana şöyle etti. Ben onunla bir araya gelemiyorum. Sen mümin değilsin. Münafığın ta kendisisin. Çünkü Allah dostluk, taraftırlık ve yan tutma anlamına gelen Arapça bir kelimeyi bizlere ne yapıyor? Öğrenmemiz için atıyor. Diyor ki, müminler kardeştir. Birbirleriyle dost olmak zorundadır. Ne yapamazlar? Ayrılamaz. Ayrılamaz. Aralarında bir mesele mi var? Allah'a ve götürürler ve gönül rahatlığıyla bu sınırların içinde bunu ne yaparlar? Çözerler. Bir insana fahişelik yaptığında orospu dediğinizde kızar mı? Kızar. Ama yaptığı iş olur. Bir adam hırsızlık yapar, zevkle yapar ama o adama hırsız da ne yapar? Bozultusuzuz bozul, bozul. yapmak, sana da bu kelimeyi ne yapmasınlar demesindir. Kişisel duyguların uygulamadaki görüntüleri hep İslam'ın konularıdır. Müminler aralarında istenmeyen çeşitli olaylar cereyan edebilir, ihtilaf çıkabilir, hatta zaman zaman kavga edebilir. Hatta savaşlar bile patlak verebilir. Bu olmuş. Tarih boyunca da olmuş ve olacak da. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen bu gibi olaylar hak ve adalet sınırları içinde birer birer hesaplaşmadan ibaret kalmalı. Mümin kişi hiçbir zaman veya herhangi bir nedenle mümin kardeşine ancak imandan yoksun kimselere besleyebileceği yabancılık duygusunu beslememelidir. Aksi halde o insan bir iman tehlikesine girer. Kafire beslediği duyguyu eğer bir mümine besliyorsa, o insan imanını kaybeder. Kaybetmese bile Allah'ın huzurunda Allah ona soracak. Ey kulum, sen niye bu kulundan ilişkini kestin? O ona burada cevap vermiyorsa orada ne yapacak? Cevabını verecek. İkincisi, Hazer. Ne demek hazer? Korunma. İnsan güçsüzdür, korunmaya muhtaçtır. Ne yapar? Olası bir tehlikeye karşı tedbirli olur. İşte Kur'an-ı Kerim'de mümin kişi <gülüyor> en yakın akrabaları bile olsa mümin olmayanlara karşı sevgi besleyemez. İçinden onlara yakınlık ne yapamaz? Duyamaz. Bunlar küfrün çemberi içinde olan müşrikler, münafıklar, zındıklar ve mürteklerdir. İslam'ın dışında kalmış olan insanlar kim olursa olsun müminlere yabancıdırlar. Bunlara asla dostluk yapamazsın? Besleyemezsin. İnanın sohbetten önce de söyledim ya <gülüyor> bir grup şurada insan var. Hepsi güzel yolda gidiyor. Bir münafığa mani olmayın. O kendine kulak verenleri çıkarır. Peygamber'e bile izzetsiz şerefsizler. Evet. Bakın Allah Resulü ile birlikte seferdeler. Onunla birlikteler. Zeyt, bevletmeye gidiyor gece karanlıkta. Ordudan ayrılmış bir grup ve Allah Resulü hakkında ne yapıyorlar? Söz söylüyorlar, toplantı yapıyorlar. <gülüyor> Bizi izlettiler. Yarın o izzetsizleri, şerefsizleri Medine'ye ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Zeyd geliyor bunu Allah Resulüne söylüyor. Şahit olmadığı için Allah Resulü kabul etmiyor. <gülüyor> Onları çağırıyor. Onlar ne yapıyor? İnkar ediyor. Aynı. Münafıkların durumları yani o gün yapan münafıklarla bugünkü farklı mı? Bugün de bakın Belli başlı, nerede bir topluluk, birlik, beraberlik var? Şeytan muhakkak birlerini bulur. Birlik içinde giden, dirliği bozacak toplantılar yaptırır. O birliği sağlayan insana cephe açılır. Başkasına açılmaz. Yaşar'a, Resul'a şuna açılmaz. Kim önde gidiyor? Ona gidilir. Onun hakkında konuşulur. Birlik bozuldu mu, şeytanın işine ne yapar? <gülüyor> Gelir ve Orada dirlik ve düzen kalmayıncaya kadar o münafıklar topluluğu da hala başta olduğunu görür. Ne zaman dirlik ve beraberlik çatacaklar insan gitti. Onlar da kendiler ne yapar? Başka münafıklıklara giderler. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yani münafıkları düşünün. Peygambere dahi izzetsiz şerefsiz diyor. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Asıl izzet, asıl şeref Allah'ın peygamberinin ve müminlerin nedir kardeş diyor. <gülüyor> İzzeti, şerefi az bir süre Allah'ın Resulünün yanında değil de kendi yanında arayan insanlar da izzet şerefte olmaz kardeşler. Allah razı olsun. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki ümmetler içinde bu olduğu gibi Allah Resulü'nün ümmetinin içinde de ne yapacak bunlar olacak. Evet. Yine kardeşlerim bu bölümde zikretmek istediğim noktalardan birisi <gülüyor> bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğlu İslam'ı ne yapmadı? Kabul etmedi. Babası ne dedi? Gel oğlum. Gel. Gel. İslam'a gel. Yani gemiye bin demek ne demek? Gemiye bin, İslam'a bin yani. İslam'a gir, o çocuk ne yaptı? Korunmadı. Yani İslam'la korunmadı. Ne yaptı? Dağa çıkarım dedi. Dağ kimin? Çıkamadı. Bir dalga geldi. Onu da ne yaptı? Götürdü. Buradan anlatmak istediğim şu. <gülüyor> ne kadar akrabamız olursa olsun, en yakın olarak eşimiz, çocuklarımız dahi olsun, İslam'ı anlamamışsa, seni de İslam'dan uzaklaştıracak bunu bil. Yani onları eğit. Eğitmediğin zaman, sen dahi İslam'ı ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Ancak İslam'dan insan korunur. Bunun dışında korunması, mümkün değil. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Evet. Mümin kişi, İnkarcı insanın kurtuluşu için şefaatçi ve aracılık da yapamaz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğunuzda dünyadayken ne yapıyor? Babası kendisini taşlıyor. İbrahim ne diyor? Sen beni taşlasan da ben Rabbim için senden yani dua edeceğim. Kıyamet gününde İbrahim Aleyhisselam babası için ne yapıyor? Şefaatçi olmak istiyor. Babasını Allah'ına bir sırttan bir keler gibi gösterince tiksiniyor. Zebaniler ne yapıyor? Alıyor onu cehenneme atıyor. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben müşrikleri cennete girmeyi ne yaptım? Harap Yani İslam öyle bir şey ki burada dost olamadığın gibi orada da şefaatçi ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Bunlar imanın nedir? Kesin çizgileridir kardeşlerim. Allah bizlere güzel anlayış versin. Ve mümin kesinlikle yakın akrabası bile olsa Allah'tan ona rahmet dileyemez. Allah ona rahmet etsin diyemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip ne yapıyor? Vefat ediyor. Rabbim beni uyarana kadar ona tevbe istifar etmekte ne yapacağım? Devam edeceğim diyor. Allah Azze ve Celle sen ona 70 değil %100 de tövbe istifare etsen Allah onu ne yapmayacak? Affetmeyecek. Ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere. Onlara karşı tövbe istifare etme. Yani dua etmeleri yakışı, ne yapmaz? kalmaz. Demek ki bizim inancımızın gereği olarak içteki olayın dışa ne atması var bir yansıması. Yansıma bakın hep böyle böyle. Yansıtmadığın zaman ne oluyor? Sen de aynen öyle oluyorsun. Yani imanını isar etmeyen insan imanını aynı zamanda koruyamıyor. İmanı korumanın tek yolu dışa yansıtmaktır. Başka hiçbir yolu nedir? Yok. <gülüyor> Bakın birisi bir top sakal bıraktı. Herkes ne yaptı? Şu sakallar üniversiteye giremiyor. Top sakallar ne yapıyor? Giriyor. Yani güçlü güçlü olan insanlar <gülüyor> evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın ve onlara rahmet dileyemediğimiz gibi onlarla olan ilişkilere de ne yapma çok dikkat etmemiz gerekir çünkü onlardan gelebilecek kötülüklere ve tehlikelere karşı müminler duyarlı tedbirli olması gerekir İmanın tedbiri budur. Mesela e, sizin dost gördüğünüz insanlar inancınızın her zaman düşmanıdır. İnanmıyoruz. Baban dahi olsa, yakın akraban dahi olsa seni hicvedecek, küçük düşürecek bir ortamı muhakkak arar. Onun dost olmadığını gösterir. Öyleyse sen hal ve hareketlerinde öyle bir tavırlı olacaksın ki ona karşı Allah'ın emrettiği üf bile demeyeceksin ama dininden asla ne yapmayacaksın? Taviz vermeyeceksin. Tavizi dinden verdi mi senin ondan bir farkın ne yapmıyor? Kalmıyor. İmanında git gel yaşamaya başlıyorsun. Yani inancını koruyamıyorsun. O zaten kaybetmiş. Sen de ona uymaya başlıyorsun. Allah imanımızı güçlendirsin. Allah hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, müminlerle kafirler arasındaki yabancılık ne kan bağıyla ne de akrabalık bağıyla ortadan kalkar. Ne de olsa onların kötülük ve tehlikeleri ihtimali olmaktan çıkar. İşte Allah Azze ve Celle ve onun insanlığa en son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi, gerçeklere inanan insan bu konudaki ciddi hükmün bilincini anlamak zorundadır imanın gereğindeki hareket. Allahü Teala'nın acı ateşlen tehdit ettiği ya da müşrikler pisliktir o kadardır. O kadardır ayette tebe 29'da. E böyle dediği bir insana karşı bir mümin nasıl bir yakınlık duyar, nasıl bir hayranlık duyar, yani nasıl onuna e, takip etme yoluna gider? Bunun mümkün ne yapmaması? olmaması gerekiyor. Bizim için bize yakın olan nedir? İnanan kesimdir. Müşrik olan bir insanı beğenemezsin, hayran olamazsın, ona yakınlık ne yapamazsın? Rüyamazsın. Bu senin dininin haram kıldığıdır. Eğer bunu kabul edersen bu sefer imanında ne yapıyor? Göçmeler başlıyor. Evet. İlim ve kültür sanat anı da adına yapılan ee, yanlışlıklara baktığımızda bugün hangi konu olursa olsun İslam ne yapılıyor? Baltalanıyor. Bugün üniversitelere gidin kardeşlerim. Özellikle güzel sanatlar dedikleri konumlarda erkek ya da bayan olan öğrenciler model olarak oturtuluyor, çırılçıplak ve onların vücut hatlarıyla yani resim ya da heykeller yapılabiliyor. Ve bu yapılanları meydanlarda görebiliyorsunuz. Bütün hatlarıyla. Bunlar nedir? Yunan kültürünün eserlerindendir. İslam'dan yakından, uzaktan nedir? Alakası yoktur. İnanan bir insan da bu kültürle kendini kültürlendirirse, yani onunla karşı koymaz da kabullenirse, ne olur? Onun ondan hiçbir farkı ne yapmaz? Kalmaz. Mani olacağına beraber olursa, hem kendini hem de neslini ne yapıyor? Bozuyor. Allah hepimize hayır versin. Üçüncüsü ise musaleme. Bu kelime başkalarıyla barış içinde olmak demektir. Arapça'da silim kökünden gelir. Kur'an-ı Kerim'in en önemli öğütlerinden biri de nedir? Barıştır. Bütün müminleri barış ortamına girmeye çağırmıştır. Ve düşmanın Barışa eğilim göstermesi halinde onların bu eğilimine olumlu olarak karşılık vermeyi emretmiştir kafir bile olsa. Çünkü Kur'an'ın amacı insan öldürmek değil. Kalplerin hidayet bulmasıdır. Bugün bakın kafirler esir aldığında ne yaparlar? En ağır işkenceleri yaparlar. İnsanlık dışı hareketler yaparlar hayvanlara bile. Müslümanlar esir aldığında ne yapar? Şu günahı işleyen 10 tane köle azat etsin. Veyahut şunu yap. Ben seni ne yapayım? Azat edeyim. Veya gel iki tane sahabeye okumayı yazmayı öğret. Ben seni ne yapayım? Azat edeyim. Veya yani hangi meseleye bakarsan bak onu İslam'a kazandırmak için hep bir uğraş vardır. Ve hadis külliyatlarına bakın kardeşlerim. Sahabe hadis rivayet edenler kim biliyor musunuz? Hep savaşlarda esir alınan o köleler, onların yanında İslam'ı öğrenmişler, gitmemişler kendi milletlerine. Azat olmuşlar ve alim olmuşlar. Hala kitaplarda izinleri var. Yani İslam hep barıştan yanadır. Hep kazançtan yanadır. Kıtar var mıdır? Evet vardır. Ama önce nedir? Barıştır. Barıştır. Çünkü insanların mutluluk içinde yaşaması ancak bununlandır. Ve mümin kişi de temelde bütün insanlarla iyi geçinen ve Müslüman kimdir dendiğinde ne diyor? Elinde ve dilinden emin onlardır diyor. Allah için soruyorum bugün kaç kişi kendi elinden ve dilinden emin? Başkasını sormayın kendinize bakın. Bakın Allah aşkına. Kaç tane Müslüman kendine bu garantiyi verecek? Ben elimden ve dilimden emin olunan bir insanım. Allah için bu soruya herkes evet diyorsa, hakikaten o toplum asıl saadet toplumudur. Öyleyse çok dikkat etmeliyiz. Allah'ın emri bu. Elinden dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek. Örnek insan olmak zorundasın. Ve bunu başarmak zorundasın. Çünkü bizim imanımızın gereği bu. Ve insani ilişkilerde de takınacağın tavır senin imanınla alakalı. Çünkü tarafsız olamayacaksın. Muhakkak taraf olacaksın. Neyinle olacaksın? Neyinle? Kendi kendine eğer teskiye veremiyorsan o zaman verdiğin kararlar kah doğru, kah yanlış. O zaman Allah kitabında o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi diyor. Bu tehlike de gündeme geliyor. Onun için kendimize çekit düzen vermek zorundayız kardeşlerim. Elbette ki bütün insanları sevgiye, saygıya yaraşır görmek beklenecek şey ama herkesten bunu beklemek mümkün değil çünkü müşrikler de var, zındıklar da var, münafıklar da var, kafirler de var. Mümkün. Ama sen önce sana yakşanı ne yapma? Yapmak zorundasın. Evet. Rabbim hayır versin. Evet. Hayırdan ayrılmaz. <gülüyor> İslam evrenseldir. Değerleri de evrenseldir. Bütün insanları ne yapar? Kapsar. Ve Müslüman sadece insanlara değil hayvanlara karşı bile ne yapma? Şefkatli olmak zorundadır. Yani keserken bile bir hayvanı kurban ederken bile onun canını ne yapma? Yakma diyor. Ama bugün İslam'ı kötüleme adına yapılmayan hiçbir şey yok. Girin bir internete bir mücahit diye gösterilen bir insanın diri diri birinin kafasını kestiğini, derisini yüzdüğünü birçok olayları ne yapıp izletip İslam'dan tiksindirdiren birçok şeyler var. İslam bu değil. İslam kafa kesme, deri yüzme dini değil, değil. İslam kalpleri keşfetme, hidayetlerine sebep olma dinidir. Cihat var mıdır? Evet vardır. Allah'ın emridir. Hepsinin nedir? Şartları vardır. Evet, Müslümanın her zaman kendisiyle de barışçıl tutum içinde olması gerekir. İmana bağlı bir ahlakı da gündemde olması gerekir. Büyük bir önemle belirtmek gerekiyor ki, her çağda ve şartlar ne olursa olsun müminler, İslam'ın istisnasız bütün emir ve yasaklarını yerine getirmeye ve Kur'an'ı resmen yürürlükte ise uygulamaya değilse de onu kendi bedeninde hayatına geçirmek zorundadır. Yani yaşadığı yerde İslam hakim olmasa bile kendine mazeret tayin edip de ya bura böyle deyip de istediğin gibi hareket edemezsin. Sen İslam'a uymak zorundasın. İslam'ı hayatına geçirmek zorundasın ve bu kıyamet kopuncaya kadar geçerlidir Allah bunu anlayan hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim <gülüyor> müminin insan hakkındaki kanaatine gelince elbette ki her mümin bir yanındakine ne yapma bir kanaat kullanmak zorundadır niye kişi arkadaşının <gülüyor> <dinirse, gülüyor> öyleyse arkadaşlıklarında ne yapın çok dikkat edin diyor. Ben dolmuşta geliyorum. Beni birisi sofi zannetti. Bizim yukarıda oturuyormuş. Ben tanımıyorum. Yeni taşınmış. Hayman alın. Kurban dedi. Bir gittiğin yer var mı? Var dedim. Hacı bayrama gidiyor. Oooo sen bulmuşsun yerini dedi. Ben orada esnafım dedim. He. Bir yere yer bağlı mısın? Tabii dedim ben Müslümanım. Allah'a bağlı. Yok yok kurban diyor. Yani bir şeyin yok mu? Mürşidin yok mu? E var. Allah Resulü dedim. Ya yok diyor. Yaşayan biri yok mu? Diyor. E var dedim. Allah'ın Resulü'nün sünneti, Allah'ın kitabı onun yolunda gidenler ya kurban diyor ya. Bir şeyhin yok mu? E gel ben sana şeyhlik yapayım. Ne yapacaksın sen şeyhe dedim ya. Ben şeyh gibi adamım. Yok kurban olmaz diyor. Şeyh olmayan şeyhı şeytandır. şeytandır diyor. Bak Adamı etkilemezsen o seni ne yapıyor? Ne yoluna gidiyor. Dinden bir şey soruyorsun. iman nedir? Tevhid nedir? İslam nedir? Adam hiçbir şey bilmiyor. Ama sen illa oraya götür. Ne var orada? Benim şu anki yaşadığım İslam'ı inancımı artıracak yani Allah'a daha çok yaklaştıracak ne var? Hele bir git gel gör diyor. Yani önce beni müşrik yapacak. Dinden çıkartacak. Sonra cennete davet edecek. Yani gidecek rabıta yaptırtacak. Ondan sonra şeyhin telkinleriyle bence cennete gireceğim. Ya ben bulunduğum amelde devam eder, şirke girmem, şirkten sakınırım. Allah'a da yine ne yaparım? Zikrederim. Yani demek istediğim burada insanların insanlar hakkında kanatı olmak zorunda. Müminin görünürdeki gerçeklerden hareket ederek toplumda farklı davranış ve kanaatlara sahip Müslümanlar hakkında varabileceği yargı dört şekilden ibarettir. Birincisi tahsin, ikincisi tevil, üçüncüsü tesvik ve dördüncüsü de tekfirdir. Yani insanlara karşı hep kanaat böyle oluşur. <gülüyor> Belki kelimeler e, yabancı gelebilir ama huy, davranış yabancı değil. Tahsin, bir eylemi uygun, normal ve güzel görmek demektir. Yani İslamın emir ve yasaklarından hiçbirini açıkça çiğnemeyen kimsenin dengeli, mübah ve takdir toplayıcı yaşantısıdır. Ya bu ne kadar e, takvalı bir insan? Bu nedir? Senin ona karşı kanaatındır Birisi böyle olur. İkincisi tevil. Şimdi tevilde nedir? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ve Resulunün sünnetlerinde kendi kanaatini kullanıp ön yargılı olma, maksadı saptırma, yaşantıya göre onu ne yapma? Yönlendirme. Bugün mesela üç şey zarrettir diyorlar. Ev alma, evlenme ve araba alma. Allah'ın haram kıldığı faizi ne yapıyorlar? Çok rahatlıkla helala ne yapabilir? Getiriyorlar. Bunu hangi yoldan getiriyorlar? Tevhille getiriyorlar. İnsanlara kanaatimiz nedir? bu şekildedir. Ama şuna da çok dikkat etmek gerekiyor ki kardeşlerim her ne kadar tevil olsa da ki tevil duygusallıkla, bilgisizlikle, cahillikle, bağnazlıkla veyahut işine gelen bir şeyle, herhangi bir şeyle gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Ama Müslümanın beraatı asıldır İslam'da. Hemen onu ikham yoluna ne yapmıyorsun? Gitmiyorsun. Çünkü İslam'da kişinin önce beratı asın, sonra işlediği fiile bakıyorsun, ondan sonra onu neden işlediği yoluna gidiyorsun. Biraz sonra tekfirde izah edeceğim. Önce bu. Ama hiçbir zaman o Müslümana tecessüz ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Gizli hallerini araştırmıyorsun. Evet. Çünkü Allah bunu ne yapmış? Yasaklamış. Evet. Evet. Üçüncüsü ise tevsik. Bu da bir Müslüman'ı fasıklıkla suçlamadır. Fıskıyla nedir? Suçlamadır. Müslüman kişinin küfür veya şirk gibi İslam'dan çıkmayı neticelendiren ağır suçları hariç diğer bütün günah yasak, çirkin ya da meşru öf, örfü aykırı gibi eylemlerden birini kanıtlayabilir. İşte buna da nedir? Fısk ya da fasık denir. Baktığın insanlara nedir? Ama fasık dersin. Fasık nedir? Veya nifak? Sözle amelin birbirine nedir? Ters düşmesidir. İnandın diyen bir insanın inancına nedir? Ters düşmesidir. Şimdi adam der ki, ya Mücahit, ne kadar alim bir insan. E niye Mücahit'le beraber değilsin? Yok ya onunla beraber olunmaz o şöyle böyle. Bu fasiktir. Eğer Mücahit alim biri ise senin işini ancak alim çözersin. Senin alim olan birinden ayrı hareket ediyorsan sen muhakkak cahillerle berabersin. Kendin gibi fasıklarla berabersin. Onun için Mücahit'den beraber değilsin. Çünkü o fasıklardan güç alıyorsun. Kene neden güç alır? Emdiği insanın kanından. Sülük nasıl şişer? Emdiği insanın kanından. Ama ne emer? Pis kan emer. İşte fasıkların emdiği de bu. Evet. Tekfis. Bu da baktığınız insanları küfre yani kafirliğe nispet etmedir ki bu da çok tehlikeli bir boyuttur. Birini küfre nispet edeceğinde çok iyi düşünmelisin. Eğer karşındakinde bu yoksa yeri göğü dolaşır o ne yapar? Sana gelir. Onun için tekfir çok çok önemlidir. Ee, Müslüman kişi günah işleyemez mi? İşler. Her günah o insanı ne yapmaz? Kafir yapmaz. Kafir yapan günahlar yok mudur? Vardır. Ama o günahın o insanı dinden çıkarttığını ne yapmaz? insan? bilmeyebilir. Mesela namazın terki konusuna baktığımızda Kur'an ve sünnette Namazı kılmayan kafirdir, namazı kılmayan müşriktir, İslam'dan nasibi yoktur, nikahı yoktur, ölse mirasçı olunmaz. Öldüğünde Karun'la, Haman'la, e, Firavun Haman, Karun'la birlikte diyor ne yapar? Haşrolur. Yani hiç tutar bir dalı yok. Ama bugün namazı kılmayan, inandım diyen ne kadar çok ne var? İnsan var. Bu nasları bilmiyorsa sen ona kafirsin, müşriksin, ne yapamazsın? Diyemezsin. O insanın namazı, namazdan önce bir kere ona imanı ne yapma? Anlatmak zorundasın ki. Sonra ameli anlatacaksın. Çünkü hadis-i şerefte ne diyor? Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namazın olduğunu emretti. Yani sıralamayı bırakıp da sen namaz kılmıyorsun kafirsin dedi mi o kafirlik ancak sana denir. Ona hiçbir zarar, ne yapmaz, olmaz zaten o konumda. Sen bana gelir desen ne anlamaz artık? Bilmiyor. Ve bir de toplumun getirdiği belayı düşünün. E, namaz kılmayan bir insana toplum kafir diyor mu? Yok. Çünkü imanda tanımda ne var? Kalbin tasdiki dilin ikrarı amel imandan bir cüz diye ne yapmıyor? Toplum tanınmıyor. Öyleyse inkar etmediğin müddetçe hiçbir şeyden dinden ne yapmıyorsun? Çıkmıyorsun. Yani demek ki insanlara bakarken de imanımız gereği, naslar gereği bakıyoruz ve o insanlara söylediğimiz kelime dinimizin söylediği kelime olacak. Senin söylediğin kelime ise sana dönüyor. Allah maaf edin. Sonuç olarak kardeşlerim sohbeti şöyle toparlayacak olursak kainatta en gelişmiş canlı yaratık insandır ve onun diğer bütün canlılardan en önemli ayrıcalığı ise sahip bulunduğu nedir? Mukayese gücüdür, yani akıldır. Bu yüzden bütün canlılar arasında eşya ve olayların iç yüzünü araştıran yalnızca nedir? İnsandır. Taşıdığı olağanüstü öneme ve bizzat kendisini hayretler içinde bırakan ilginç yapısına bakarak insan, kainatın karma karışık sırları ve olayları kalabalığının içinde hemen hemen her şeyi öğrenme madde ötesine gitme olayları kavrama gibi nedir? Bir yeteneği hırsı vardır. Bu hırsı insan daima hayırda değerlendirmek zorundadır. İnsanın hayattaki bütün avantajları hep nedir? Akletmesine bağlıdır. Dolayısıyla insan aklı her şeyden önce temel görevini fark etmeli ve bu görevini yerine getirmekte titizlikle hareket etmelidir ki bu göreve kısaca iman diyoruz biz. Düşün şimdi, adam çalışıyor, nasıl çalışacağını hesaplıyor. Ticaret yapıyor, nasıl ticaret yapacağını hesaplıyor. İslam diyor ki ticaret yapma demiyor. Şunu yapma demiyor. Hepsini yap ama imanını bozacak. Seni Allah indinde zora sokacak hiçbir davranışa, harekete, ne yapma, gitme diyor. İşte bu imanınızın her yaptığınız karede göstergesidir kardeşlerim. İnsan bu suretle ancak uğrunda yaratıldığı amaca uygun olarak dünya hayatındaki yerini doldurabilir ve gözlerini de la ilahe illallah diyerek kapatabilir. Ama bunun dışında bunun dışında hareket ederse bu insanı dünyada da ahirette de ne yapar? Zora sokar. Basit düşüncelerle sanıldığı gibi insan sırf bir et, kemik ve kandan oluşan basit ve sıradan canlı değil. Bilakis zeki, bilinçli, sosyal ve ruhani bir varlıktır. Düşünen bir hayvan değildir. Düşünür, yorumlar muhakeme eder, sorgular, tasarlar, zamanı, mekanı ve şartları ne yapar? hesaplar. Ben bunu içiyorum. Sağılanlı, sollanlı demez. Sağılan içer ve sollan ne yapmaz? içmez. Çünkü dini bunu sağ elleye. Sağ elle iç, sağ elle ver, sağ elle ne yap? al diyor. Bu senin dininin istedikleri. Ama sende iki el var. Bunu bu işlerde ne yapma? Solu kullanma diyor. Bunu yapıyorsa, sen de birinin sol elden yiyip içtiğini görüyorsan muhakkak onda fıskın neleri var? Alametleri var. Sen buna ne yapma? Çok dikkat etmelisin. Ve unutmuşsa kardeşine sağ elinden ye diye ne yapacaksın? Her seferinde hatırlatıp öğreteceksin. Yapmıyorsa bir kaçaklar var. Ve insan inanır, güler, ağlar. İnsan insan her şeyden önce alemlerin Rabbi olan Allah'u u Teala'ya ve onun bildirdiklerine inanmaktan sorumlu olduğunu ne yapar? İdrak eder. Çünkü insanın bu dünya hayatında yerine getirmek olduğu görevlerin hepsi bu noktadadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde inanan bir insan İmanının gereği hareket eder ve çevresine de bu şekilde ne yapar? Davranır. Ama sohbetin başında da dediğim gibi şeytan inanan demeyim de şeytanı düşman görüp de her emrini yerine getiren insanlar da nedir? Namaz kılsa da, hacca gitse de, oruç tutsa da, cihad etse de herkesinde nedir? Vardır. Peygamberle savaşa çıktıkları halde gizli bir topluluk oluşturarak peygambere bile izzetsiz, şerefsiz diyen insanlar ne yapmıştır? Çıkmıştır. Kıyamete kadar onun yolunda giden insanlara da ne yapacak? Çıkacak. Ama bize düşen imanımızın gereği amel etme, iman ehliyle beraber olma ve hakkın emrettiği gibi bir kul olma. Hem sözde, hem düşüncede, hem de hayatta. Unutmayın ki yapamadığınız her anda oturun şöyle imanınızı bir gözden geçirin. Neden yapamıyorsun? Sıkıntı ne? İnanın sıkıntı imanınızdaki gevşekliğinizdir. Eğer bir sahabe kopan bir koluyla bir kafiri öldürebiliyorsa yani ondaki bu azim inanın inanan her insanda bu azim nedir? Vardır ama bunu senin çıkarman gerek. Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Doğrular bunlar. Yanlışlarsa muhakkak ki hem bizim kendi nefsimizden hem de şeytanın vesvesesindendir. Doğrular her zaman insanı acıtır. Yanlışlarsa yanlışlar çoğaldığında insana güzel güzel gelmeye başlar. Allah bizi doğrularla beraber kılsın. Doğru yapanlarla eylesin. Evet. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşöden la ilahe illa ente, estağfurke ve tuzun. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a <Gülüyor> emanet